Merhabalar Mahir merhabalar. Nasılsın? Gayet iyi. Türkiye'de yaz saati uygulamasından çıktık dün gece saat 4'te. Öyle mi? Bir gece, şey, bir saat fazla mı uyudunuz? Ya benim için söz konusu değildi ama bazıları uyumuş olabilir daha fazla. Bekarlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya sanıyorum bilgisayarlar cep telefonları hatta artık arabalar bile otomatikman saati ayarlayabiliyorlar ama e, evet ya, güneş işte. hala ona yapamadı işin esprisi kaçtı ama eskiden güzeldi yani böyle barda dans ederdik değil mi sonra aa bir saat daha var falan herkes sevinirdi falan eskiden ama ikide yapıyorlardı onu Mahir Şimdi... ikide yapıldığı zaman da yine tekrar saat bire gidiyordu Hı -hı. bir saat daha fazla oluyordu sanıyorum o konuda uyandılar artık saat dörtte yapıyorlar Belki dörtte açık olan barlarda söz konusu olabilir. <gülüyor> Yalnız dün Kalife Sokak'taydım. Kaliköy'de. <gülüyor> Bilmiyorum sen hiç İstanbul'a geldiğin zaman Kaliköy Kalife Sokak'a geldi mi son zamanlarda? Son zamanlarda geldim. Gerçekten de yani gezi sonrası <gülüyor> Kalife Sokak ve etrafındaki diğer sokaklarda dolaşmak e, bir e, ayrı bir yörüntüyle karşı karşıya kalıyorsun. E, barlarda, kulüplerde insanlar var ama en az o kadarı e, bağdaş kurmuş bir şekilde sokaklarda e, biralarını yudumluyorlar e, ve müthiş bir muhabbet dönüyor. Ve aynı zamanda bira şişelerini toplayan, e, diğer bütün çöpleri toplayan insanlar da var. Yani o grup içerisindeki insanlar çöp torbalarıyla şişeleri ve e, diğer çöpleri topluyorlar. İlginç. Aynı hani Gezi Parkı'nda olduğu gibi Haziran ayında. <gülüyor> İstanbul'a geldiğinde tavsiye ederim bir gece özellikle cumartesi geçisi. Kalife Sokak ve etrafını tekrar bir tat. <gülüyor> Biranı kap geldi. Bir anı kap gel. <gülüyor> Bugün e, Aylin Gürses'le beraberiz. E, öncelikle Aylin'e bir merhaba. Merhaba Aylin. Merhabalar. Aylin aramıza Miami'den katılıyor. E, sıcak Miami'den. E, ben kısaca bir Aylin'i dinleyicilerimize tanıştırmak istiyorum. E, Aylin Gürses Miami Üniversitesi'nde e, belgesel sinema ve politika alanında doktora yaptıktan sonra yine University of Miami'de... E, Uluslararası ilişkiler konusunda başka bir doktora devam ediyor. Ee, Northeastern Üniversitesi'nde, 2009-2010 sanıyorum, Northeastern Üniversitesi'nde misafir e, araştırmacı olarak yer almıştı. Orada bir Boston e, bağlantımız da var. Kendisiyle hiç tanışamadım ama ortak arkadaşlarımız olduğu için öyle bir bağlantımız olduğunu biliyorum. E, Aylin herhalde Miami kışları Boston'a karşılaştırılmaz. <gülüyor> Karşılaştırılamaz, evet. Evet. <gülüyor> Miami'de kış oluyor mu ya? Miami'de yani çok kısa bir dönem bizim kış diye niteleyebileceğimiz birkaç haftamız olabiliyor. Ama onun dışında Kasım, Aradık, Ocak genelde e, bahar diyebileceğimiz bir mevsim gibi geçiyor. Gayet memnunuz yani. <gülüyor> Aynı zamanda Aylin birkaç kolektivin de parçası Space ve Moving Image Lab gibi bu programı koyduğumuz zaman lütfen o sitelere de hem Space e hem Moving Image Lab'in sitelerine bir göz atın. Gayet ilginç e, sanat kolektifleri. Şimdi Onur e, bu güzel girişten sonra ben direkt şunu sormak istiyorum. E, i̇ki tane doktora nasıl oluyor? Biz Haylin programımızda çok doktora <gülüyor> yapan insan konuk aldık da genelde bizim konuklar şöyle diyorlar. Işte yapıyorum ama ben de ne yaptığımı çok bilmiyorum ya da işte inşallah bitecek yedinci sene falan. Sen ilkini bitirmişsin. <gülüyor> Genelde benim tanıdığım bitirenler, bitirebilenler hani bir daha kesinlikle falan diyorlar. Sen ikinciye başlamışsın nedir? Bu doktora işi çok kolay galiba senin için. <gülüyor> Annemin dediği gibi ben profesyonel öğrenciyim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Öğrenmeyi seviyorum. Yani çok klişe bir ifade tabii ama e, birinci doktora daha önce de konuştuğumuz gibi e, kısa bir sürede bitti, 3 senede bitti. Bunun sebebi de dediğim gibi saha araştırması vesaire hani tezin yazılması için uzun süre gerekmiyordu. Zaten e, konum çok netti benim ilk girdiğimde doktora. Yani ne yapmak istediğimi biliyordum ve bütün aldığım dersler, yazdığım e, araştırma raporları vesairelerin hepsi bu teze yönelik araştırmalardı zaten. Yani 3 senelik bir araştırma diyebilirim. 3 senenin sonunda yazılan doktora tezine. E, ondan sonra işte bir Northeastern University dönemi oldu. ikinci doktora fikri o zamanlarda başladı. Çünkü e, politika ve film e, ve özellikle belgesel sinema zaten e, konumdu ve çok ilgimi çekiyordu. E, politik e, bilgi yani nasıl der akademik anlamda politikayı bu içerikte eksik buluyordum. Bununla ilgili işte bir takım staj çalışmaları yapmaya başladım. O arada bağlantıda olduğum yine University of Miami'nin uluslararası ilişkiler bölümündeki hocalar onların önerisiydi aslında. Yani gel programa katıl niye olmasın diye. Dolayısıyla yani benzer bir araştırmayı şimdi uluslararası ilişkilerde de sürdürüyorum ve filmi Bölümün içine katmaya çalışıyorum. Hatta şimdi bir hocayla birlikte e, sosyal e, hareketler, aktivizm ve sinema diye bir ders başlattık. Hı hı. E, yani benim amacım da oydu zaten bir hoca olarak ileride sinemayı <gülüyor> ve politikayı bu anlamda onların e, öğrenim, eğitim e, metinlerini bir araya getirmekti. E, burada Peki. aynı zamanda bir üniversitede de hocalık yapıyorum hı hı. film üzerine. Yani ilk doktoramı da kullanıyorum. <gülüyor> E, ilk doktoralarınızı atmayın sonra kullanabilirsiniz diyorsun Tabii ki de. Hatta birleştirilebilirler. Şey, bu sinemanın uluslararası ilişkiler alanında kullanılması ya da yeri konusunda nasıl bir değişiklik var? Mesela hani şeyi çok iyi biliyoruz işte en iyi şu ana kadar kaydedilmiş olan Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Hı -hı. Orada da sinema çok büyük bir rol oynuyor özellikle Hı. Alman tarafında. Evet. Ee, şu anda işler ne tarafa doğru gidiyor? Bir sürü belgesel çekiliyor. Mesela işte Amerika'nın savaşları hakkında, efendime söyleyeyim mesela işte Act of Killing en son dönemlerde çıkmış en ilginç evet. e, hikayelerden biri. Bu uluslararası ilişkiler, politika ve sinemanın bu alanlardaki rolü konusunda yani araştırmaya yeni başladığını tahmin ediyorum ama nasıl, Hı -hı. nasıl bir gelişim görüyorsun? Propaganda form değiştirerek devam ediyor mu şu anda? kesinlikle son sorunun cevabı bence e, hem eski haliyle hem de değişik formlarda devam ediyor. Hem yönetmenin yaptığı propaganda açısından hem de e, yönetmenin işlediği konular ya da film içindeki kişilerin hani bunu bir fırsat olarak görüp devam ettirmeleri açısından. Ama uluslararası ilişkiler ya da politika, e, siyaset bilimi, eğitimi ve sinema nasıl iç içe geçiyor? Benim okulum için mesela bu çok mümkün değildi. Daha klasik bir bakışları vardı. Evet. Sinema dediğim anda bana ilk şunu demişlerdi mesela bölüm başkanı, o zamanın bölüm başkanı. Biz sosyal bilimler içinde sinemayı bir kanıt olarak kabul edemeyiz. Dolayısıyla herhangi bir konu üzerine bir işte araştırma yazıyorken e, sinemayı buraya bir e, argümanını kanıtlamak üzere e, belge olarak getiremezsin diye benim hevesimi bayağı bir kırmıştı. Fakat daha sonra e, ve bunu yapan hiçbir bölüm yok mu diye merak ediyordum. Toronto'da Um, üniversitenin adını unuttum... ...çok güzel bir film festivali var hatta... Uh, ...Political Film Festival galiba adı... E, ...çok emin değilim isminden... E, ...ve her iki bölümü... ...film e, okullarını ve... ...Politika, siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler... ...bölümlerini bir araya getiriyor... ...ve belli konular altında yapılmış... E, ...gerek belgesel... ...gerek e, belgesel olmayan filmleri... ...bir araya getirip tartışma ortamı açıyor... Mesela bu benim için inanılmaz umut vericiydi. Çünkü gerçekten de kendimi akademisyen olarak ileride bu iki bölümde de e, hocalık yaparken görmek istiyorum. Yani Uluslararası ilişkiler bölümüne filmi e, entegre edebilmek istiyorum. Ve bunu da şu anda kendi hocamla yapabiliyor olmak bana müthiş bir haz veriyor. Onur? Ee, gözümde bir film canlandı da evet. Mahir. Neymiş? Fetih 1453. Aa evet. O da tam uluslararası ilişkiler konusunda bir film değil mi? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> yani ben izlemedim. Dışarı... pardon. Ee, i̇zlemedim fakat e, özellikle bu yeni Osmancılık Osmancılık. Osmancılık. <gülüyor> yeni, yeni Osmanlı döneminde e, tarihin tez, tekrar keşfedilmesi ve e, Osmanlı tarihinin büyük prodüksiyonlarda Beyaz perdeye gelmesi beni Gayet ilgimi çeken bir konu. Hı hı. Ee, propaganda dedin. Yani bu konuda şunu açmak istiyorum. Diyelim Fethi 1453 gibi bir film. Çok başarılı bir film bildiğimiz gibi. Ee, Birçok ülkede satıldı. Yani gayet iyi kâr etmiş bir film. Ee, bu tür tarihin tekrar keşfedilip sinema perdesine gelmesinde her zaman bir politik duruş olması gerekiyor mu? İster hani e Apacık bir şekilde, ister nuanslarıyla, yoksa bunu yapmak, hani ne bileyim, sinemanın kendi sanatından alan bir şey mi? Soruyu biraz daha açabilirsem, ya bunu ikinize de yönetmek istiyorum. Hı -hı. E, sonuçta biz, sinema benim görüşümde zaten kendi doğası gereği politik bir sanat. E, ama bazı filmlerde, e, özellikle bunun işte, ister muhafazakar olsun, ister liberal olsun, veya diğer yelpazenin e, içerisinde herhangi bir nokta olsun, belli görüş açılarının e, o filmin içerisinde çok büyük bir yer edindiğini görüyoruz. Bu filmin kalitesinden alır mı sizce yoksa kaçınılmaz bir şey midir? E, biraz bu tür konuları açmak istiyorum. E, bu tür tabi bunlar yalnızca filmlere e, mahsus bir şey değil. Dizilerde de oluyor. Hı hı. E, ama tarihi film ve dizilerde özellikle bu coğrafyada çıkan tarihi film ve Dizilerde hani politik duruşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Myr ben cevap verebilirim. Tabii ki. Ee, Türkiye'deki yani bir kere bence sinema senin de dediğin gibi politik olmayan bir sinema düşünemiyorum. Ee, ama ee, bir yönetmen veya bir belgesel olsun veya belgesel olmayan bir film olsun. Bunlar politik içeriği olmadan veya propaganda amacı olmadan yani propaganda ne e, izleyeni belli bir fikre doğru yönlendiren belli bir e, yani sonunda izleyicinin kafasında oluşması gereken fikir yönetmen için net ve o fikre doğru izleyiciyi iten görüntüler e, ve e, metinler içeren bir şey değil mi? Bunda hem fikir evet. olabiliriz herhalde. Tabii. E, ba Azı filmler yeti bu olmasa propaganda amaçlı diye suçlanabiliyor. Yani bu bir suç ise. Başka yönlerini göstermemek olayın belki objektifliğe, objektifliğe karşı böyle bir ihanet olabilir. Ona katılabilirim. Ama gösterilen yön resmi gerçekte saklanmış bir yönse sadece o yön üzerinde odaklanmak Bence ahlaken çok da yanlış bir duruş olmayabilir. Filmlere göre değişir ama bu. 1453'ü izlemedim. E, fakat mesela buna bir örnekte Kurtlar Vadisi filmlerini gösterebiliriz. Yani propagandanın e, suyunu çıkartan iki tane film. Yani diziden bahsetmiyorum. Irak ve İsrail. E, yani özellikle İsrail ve de Irak aslında. Türkiye dış politikasının böyle e, aynası hani... Ee, Dışişleri Bakanlığı desteklemiş olsa bu kadar olabilirdi ancak diyebileceğim iki film. Ee, bu, bu anlamda e, hani Türkiye'deki politik içerikli filmler veya işte e, sol nitelikli denebilecek filmlerde de ben aslında benzer e, naif belki daha e, propaganda tarzını görüyorum ve bazen böyle e, ister istemez Üzüntü de veriyor bana çünkü haklı olan bir tarafı e, aşırı dramatikleştirerek e, yani kimse anlamaz ben bunu biraz daha e, vurgulayayım e, niyetiyle aslında karşı tarafa e, propaganda yapıyor bunlar yanlış bilgi veriyorlar deme fırsatı veriyor mesela Türkiye üzerinden gidersek. Ee... Ama diyelim seyirci çok hoşlanıyor yani bağırıp çağırıyor hey işte... Neydi o kedi gözler karakterinin adı ve şeyde. <gülüyor> Necati. Kurtlar Vadisi'nde. Eee şey Polat Alemdar. Polat. Ben en fazla Hı. en en son çakırda kaldım. 43 biliyorum. <gülüyor> evet. Çakır çakırdan sonra takip edemedim. Polat e, Alemdar Pol ve iki feda isimli Sen abi. çakırda mı kaldın? <gülüyor> Bir saniye dur dur. <gülüyor> o diziydi. <İyiymiş. gülüyor> Onur iyi kalmışsın sen yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet Çakır öldü zaten ondan sonra hmm. Polat Ale Alemdar son 10 senedir ee, önce biraz daha yan bir karakterdi sanıyorum Çakır ölmeden önce sonra zaten e, diziyi tamamen ele geçirdiler sanıyorum yapımcıları da onlar yani evet. Polat Alemdar diyelim onlarca kişiyi öldürüyor Tabii ki belli insanları öldürüyor Tabii ki e, belli e, ırktaki insanları öldürüyor. Onlar da hepsi kötü oluyor. Aynı hani gece yarısı, ekspresi gibi. Tek iyi Türk karakter yok mesela. Türkiye'li karakter yok. Hmm. Şimdi seyircinin deneyimi olarak iyi bir deneyim yaşıyorlarsa sinema salonuna gitmişler veya televizyon karşısında pijamayla izliyorlar ve Polet Alemdar gibi e, hissedebiliyorlarsa ve içlerinde bir şey uyanıyorsa e, ve bunun gibi ne bileyim yani İzleyen seyirci de milyonlarda bu hareketlenmeyi sağlayan filmleri nasıl değerlendireceğiz? Yani bir şekilde işte tarihin bir yerinde kalmış bir şey ortaya çıkarmıyorlarsa veya ne bileyim objekte bakmıyorlarsa buradaki yargılamayı nasıl yapacağız diye düşünüyorum. Biraz yani galiba <gülüyor> ya seyirci istiyorsa bunu propagandayı da karşı böyle kucağını açmışsa propaganda yapın bana diyorsa Burada sorun var mı sizce? Ya, propagandanın ne olduğuna bağlı herhalde. Mesela ben İsrail'deyken, Kurtlar Vadisi'nin her ikisi de artık çıkmıştı piyasaya. Ee, ve orada e, Filistinli ama İsrail vatandaşı olan Filistinli böyle bir pastaneye girdim. E, ve benim Türk olduğumu öğrendikleri şey, Tayyip Erdoğan ve Polat Alemdar Bayılıyoruz o ikisine de çok seviyoruz onları. Onlar bizim kahramanlarımız dedi. Ben de Polat Alemdar'a ama bir hayali karakter. Yani o gerçek değil biliyorsunuz değil mi dedim. Önemli değil o benim için gerçek dedi. Şimdi <gülüyor> bu bence dış politika anlamında Türkiye'nin oradaki belli kitleler arasındaki bence zaten amaçlanmış olan ve başarılmış olan imajıyla ilgili çok önemli şeyler söylüyor. Bu anlamda mesela Türkiye'deki polisin tavrı herhangi bir sebeple işte bir iş görmek amacıyla karakola gittiğin zaman ki polisin seninle değişmiş olan ya da daha cüretkar konuşma tarzını ben mesela böyle bir filme çok rahat bir şekilde bağlayabilirim. Bu anlamda o filmin yapılışında da bu filmle ilgili bu anlamda konuşmak da bence bir sorumluluk. Ee, hani akademik bir çalışma yazıyorsun kaç kişi okuyor akademisyenler haricinde tabii o ayrı bir mesele. Ama bu anlamda olabilecek her türlü popüler mecrada da bence bu tür filmlerin bu şekilde de yorumlanabileceğini. Yani o propaganda'yı almış, yutmuş ve yemiş olan insanlar dahi bence okuduklarında... ...ya evet bir de böyle bir tarafı da olabilir bu işin diyebileceklerse... ...böyle bir yazı yazmanın da bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum mesela. Evet evet çok iyi anladım. Yani aslında birazcık işte... Kayıttan önce size bahsettiğim gibi BBC'de yeni bir belgesel çıktı. Avrupa'nın e, İslam İmparatorluğu diye. Uh -huh. e, o belgeselde de Muhteşem Yüzyıldan bahsediliyor. Evet. Sonuçta 200 milyon kişilik bir izleyicisi var Muhteşem Yüzyıl'ın. E, ve hani böyle bir yapım yaptığında belli bir sorumluluğun altına girdiğini düşünerek yapman gerekiyor. Gerek yapımcının gerek yönetmenin verdiğin mesajların da özellikle tarihi gerçekler ya da uluslararası ilişkiler konusunda bir takım şeyler yapıyorsan bir takım sonuçları olacak. Yani ben açıkçası burada birazcık daha özgürlükçü bir taraftanım. Hani isteyen istediğini yapsın tarzında ama karşısında tabii sinema öyle bir endüstri ki karşıt görüş çıkarmak çok zor olabiliyor eğer maddi olarak... Yeterli bir şeyin yoksa yani eğer ki çapın e, o kadar değilse sürekli olarak e, mainstream ya da işte belli bir bölgesine göre belli bir politikanın ürünü olan sinema ortaya çıkabiliyor. Acaba buradaki dengeyi kurmak adına teknolojinin rolü ya da işte bu yeni ne bileyim işte crowdsourcing filmler vesaire gibi Aha. şeyler ya da gezi zamanında gördüğümüz gibi yani o kadar çok belgesel çıktı ki. Hani hepsi aşağı yukarı birbirine benziyor. Ama en azından insanların hani bir üretim çabası ve e, kaydetme arzusu, bunu yayınlama arzusu. Hani hı hı. bu işi nasıl etkiler, dengeleri nasıl etkiler onu düşünmekten kendimi alamıyorum açıkçası. Acaba Kurtlar Vadisi, İsrail ya da işte ne bileyim Fetih gibi bir filmin yanında çok daha... Nacizane çabalarla yapılmış. Mesela Weiss'ın belgeseli gezide olanlarla ilgili ödül aldı. Aha. Geçenlerde büyük bir ödül. Böyle yapımlar tutunabilir mi? Yani sinema böyle hikayeden mi ibaret? Yoksa birazcık da dağıtımdan ve altyapıdan mı ibaret? Ya, size şunu söyleyeyim. Ailine geçmeden önce. Ben master yaparken finans yaparken... Dersinde bir proje olarak böyle bağımsız art house dedikleri sanat filmleri Türkçe onların dağıtımı ile ilgili bir proje yapmıştım. Yani bir iş planı yapmıştım. Ve gerçekten de o kadar zor bir iş planı ki özellikle arkanda büyük bir şirket yoksa sonuçta iyi de bir not alamadım bundan. Çünkü yani bayağı araştırdım ama gerçekten de... Zor bir alan. Yani nedense bana zamanla da tekrar dediğim gibi ayna dönmek istiyorum bu konuda ama... ...hikayenin öneminin azaldığı, görsel tarafların daha ön plana çıktığı, özellikle teknolojiyle birlikte... ...teknolojinin o hipnotizma mekanizmasının daha da ön plana çıktığını görüyorum. Belki bazıları diyecektir ki işte ama zamanla işte seyirci hikayeye tekrar önem vermek isterse geri dönüş olabilir... Ama seyirci de bu tür hikayeler önüne geldikçe teknolojiyle bezenmiş ve hikayenin çok zayıf olduğu filmler önüne geldikçe gittikçe ona alışıyor ve başka bir şey istemeyi de unutuyor gibi geliyor. Onun uh -huh. için hikayenin önemi zaman zaman Hollywood'un özellikle 100 milyon dolar ve üzerindeki bütçelerle ve 1 milyar dolar ve üzerinde ciro sağlamaya çalıştığı filmlere daha da fazla önem vermesiyle zamanla seyirci kitlesinin de biraz, biraz değiştiğini düşünüyorum özellikle gençler tarafından. Ama sizin görüşlerinize merak ediyorum. Hala hikaye önemli mi? Hatta belki de hikayenin altın çağına yaklaşıyor muyuz? Yani bence hikaye önemli. Bu hem benim kişisel fikrim tabii ki ama aynı zamanda bence endüstri içinde hikaye hala önemli. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi bu işte özel efektler vesaire inanılmaz böyle e, muazzam, muhteşem e, görüntüler e, arasında bir hikayenin yokluğu e, sinemadan çok iyi anlamam diyen bir insan için bile belli bir süre sonra ya burada hikaye yok nedirtebiliyor Dolayısıyla hikaye bence hem seyirciler tarafından da aranıyor hem de stüdyolar tarafından da aranıyor. Dolayısıyla hala senaristler e, iyi hikayeler peşinde. Dolayısıyla senaristler mesela Hollywood'da hala çok iyi hikayeler Kore hikayelerinin işte Uzak Doğu film sinemasından veyahut da e, Orta Doğu sinemasından hikayelerin e, haklarını satın almaya başlıyorlar. Yani hikaye hala önemli ve gerçekten e, e, yani birkaç hafta boks e, de patlama haricinde yıllarca sürebilecek ve ekmeğini yiyebileceğin bir proje peşindeysen Hollywood'da hala iyi bir hikaye arıyorsun. Hala iyi bir e, oyuncu listesi arıyorsun vesaire. O anlamda bence bitmez sinema ve teknoloji üzerine de birkaç bir şey söylemek istiyorum ama Mahir de belki bununla ilgili bir şey söyleyecektir diye. Yok sen veriyorum. devam et. Yani hızını almışken kesmeymişsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kayıt öncesinden de, öncesinde de seninle sinema ve teknoloji üzerine konuşurken aklıma pek çok şey geldi. Yani teknoloji ve sinema derken sadece bence özel efektler vesaireyi düşünmemek gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum Öyle güzel örnekler var ki hem e, sinema filminde hem de belgesel sinemada mesela e, işte normal belgesel olmayan filmlerde Costa Gavras aklıma geliyor mesela. Yani propaganda yapılabilir mi veya e, politik olunabilir mi veya e, mesela Costa Gavras'ın Missing diye bir film var. Sissy e, Spacek Jack Lemmon oynar. Ee, orada mesela e, görüntüde çok enteresan e, oynamalar yapar yani montajla e, ve bu sayede hikayeyle ilgili çok önemli şeyleri e, e, kinayeli bir dille ifade etmeye çalışır. Söylemeden, sözler olarak ifade etmeden. Yani teknolojiyi bu anlamda da çok basit bir kullanım belki ama e, bunu bu şekilde kullanır ve verir. Ve bunu belgesel sinema olarak e, kullanmadan, belgesel sinema üzerinden de yapmaz. Veya mesela crowdsourcing ile ilgili aklıma daha eski bir örnek olarak şimdikilerden daha gayrı 1970'lerdeki o Patricia Guzman'ın e, Şile'deki işte Allende'nin e, devrilişi ve Pinochet'in gelişiyle ilgili üç büyük bölümlü bir belgeseli var Battle of Şile diye. E, burada iki kameraman, bir ses kayıtçısı e, ve işte Chris Marker o Fransa'daki yeni dalganın Chris Marker'ın gönderdiği yardım amaçlı gönderdiği filmlerle çekilmiş ve şu anda bütün film okullarında veya uluslararası ilişkiler bölümlerinde dahi bilinen ve belge olarak kabul edilen bir film ortaya çıkabiliyor. Hiçbir maddi katkı yok yani, yani kendi ceplerinden böyle bir harcamayı yaparak bir gerçekliği kayıt ettikleri için kayıt edebildikleri için mesela aklıma o geliyor. E, teknoloji bu anlamda gerçekten ge gezi görüntüleri mesela bu anlamda gerçekten e, hiç yani şey paha biçilemez. Burada Battle of uh, Algiers film var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Evet. De, evet. E, e, biraz daha fazla imkanla çekilmiş bir film. Hı -hı. E, ama e, bu Irak Savaşı'nda Amerika zora girdikten sonra e, Bush'a onu izletmişler. Battle of Algiers filmini yani neden böyle hala Hı -hı. Biz istediklerimizi yapamıyoruz şeklinde. Oradaki insanların e, bu kahve ve insanların e, baş kaldırısını iyi anlat, anlatmak yani bu şu anlatmak için kullanmışlar. Gerçekten de mükemmel bir film beraber ciers. Ben o zaman hikaye tarafında e, hikayesiz filmlerin furyasının illa da hani böyle devam etmeyeceğini söylüyorsunuz. Ee, bilmiyorum ben daha galiba bu konularda biraz daha pesimistik olduğum için e, sanki gerçekten de artık gençler belki de e, zamanla bunlara alışacaklar e, işte bu görsel şeylerden hikaye aramayacaklar gibi geliyor ama, ama onun şimdi gibi... şöyle bir şey Hı. var yani e, gençler ya da daha genç e, çocuk yaşta olanlar diyelim hatta yani biliyorsun geçen ay Amerika'da Grand Theft Auto'nun 5. versiyonu çıktı. Yani bu bir bilgisayar oyunu. Fakat evet. çok karışık ve etkileşimli bir hikayesi var. Aynı zamanda yani bir Iron Man 3 ya da işte Man of Steel gibi bir görsel efekti yok belki oyunun ama eğer ki bir tecrübe ya da bir görsel şölen diyebileceğimiz bir şey yaratılmaya çalışılıyorsa o tip gençlerin daha etkileşimli şeyler arayışı içinde olduğunu düşünüyorum ben. Yani aslında bu noktada ben de biraz pozitifim ve hikayenin yeniden çok büyük bir şekilde hatta geri geleceğine inanıyorum. Yani Aha. hatta geldiğine inanıyorum ben. Yani Amor amor filmini gördük yani. Hani sonuçta ha. sinemanın her türlü işte hakkını veren bir filmdir ve hiç ne efekt var ne bir şey. Yani hani var tabii ki ama yani... Hikayeyle ilgili şeyler vardı ve bunun bence bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü eskiden yani birazcık fetih filmleri, Muhteşem Yüzyıl gibi şeylerde de bu benzer bir süreçte yaşanıyor bence. Hollywood'un ulaşmak istediği belli teknolojik şeyler, gelişmeler vardı ve bunları başardı şu anda. Yani bir filmi başından sonuna kadar hiçbir... Santimetre kare film harcamadan yapabiliyorlar artık. Yani bilgisayarlarla bütün filmi yapabiliyorlar. İstedikleri her şeyi yapabiliyorlar. İstedikleri şekilde yapabiliyorlar. E, bu bunun yaşanması gerekiyordu. Ama bundan sonra artık hani onun çok bir önemi olacağını zannetmiyorum. Biraz teknoloji öyle bir şey yani. Yani başarmak istiyorsun onu. Ama başardıktan evet. sonra da tamam yani bu bir güzel bir başarı. Ama aslında ...medyanın ya da işte mecranın özeline dair olan gerçeklerin e, bu noktada daha güçlü bir şekilde geri gelmesini bekliyorum ben. Ya da benim bakış açım da pozitif açıkçası bu noktada. Katılıyorum. Hatta aklıma şöyle bir şey getirdi senin tanımlaman Mahir. E, mesela sinema tarihi anlatırken e, şeyden bahsederiz. Renk geldiği zaman sinemaya, e, teknik olur... Bu daha önce e, müzikallerde, işte, fantastik hikayelerde kullanıldı. Çünkü çok e, renkler patlatılıyordu. Dolayısıyla e, daha böyle fantezi dünyasına aitmiş idi renkler. Yani teknoloji ilk geldiğinde böyle kullanılabiliyordu. Yani son sınırına kadar deneniyordu. Fakat gerçeklik dedikleri zaman hala her zaman siyah beyaz film tercih ediyorlardı vesaire. <gülüyor> Ve daha sonra... E, nasıl derler, iyice sömürüldükten ve gerçekten teknolojinin kendisi anlaş, anlaşıldıktan sonra ve daha iyi materyallere e, transfer edildikten sonra renk artık sinemanın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hatta gerçekliğin parçası oldu. Yani çok farklı amaçlarla kullanılıyor. Şimdi mesela teknolojiye de öyle bakılabilir ben. Çok daha farklı kullanım alanları bulacaklarına inanıyorum ben. E, hem... Daha fazla para kazanmak amaçta hem de bence merak ettikleri için yani Hollywood bir endüstri evet ama bu insanlar film yapmayı seviyorlar yani bu anlamda bir heves e, ölümünün yaşandığını ve tamamiyle para kazanma amaçta olduğu için hikayenin ve senaristliğin hiçbir önemi kalmadığına inanmıyorum. Hatta yine bir belgeselden örnek vermek istiyorum aklıma geldi. E, Errol Morris'ten bahsediyorduk. E, 2000 4 yılında galiba Standard Operating Procedure diye bir film. Bu Irak'taki Abu Garip hapishanesindeki Amerikan askerleri tarafından uygulanan işkencelerin afişe edildiği bir film. Daha doğrusu onları afişe eden fotoğraflarla ilgili film. Ve Bu fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra kısaca anlatmak gerekirse 4-5 asker. E, düşük seviyeli asker e, yargılanıyor ve hapse atılıyor. Fakat onun dışında bu emri veren kişiler kimdir? E, yeni, yani Asıl büyük görmemiz gereken resim nerede? Üzerine hiçbir tartışma çok fazla yok. Errol Morris ise bunun üzerine teknolojiyi kullanarak, hem fotoğrafları kullanarak, hem de filmin e, yarısı, e, hem yeniden canlandırma, hem de e, özel efektler kullanarak tamamıyla soyut bir e, düşünce dünyası yaratmış yani e, bir hafiye gibi fotoğraflar üzerinden olayı inceliyor ve eksik olan parçaları bulmaya çalışıyor ve bunu yaparken sanki Minority Report izliyor gibi e, izliyorsunuz. Yani imajları gözünün önünde abstraktı e, soyut olan bir şeyi somut hale getirerek teknolojiyi böyle kullanarak gerçeğe doğru e, seyirciyi iteliyor. Yani çok enteresan bu. Adamın zaten her zaman bütün belgesellerinde teknoloji çok e, ilginç ve e, kendi hafiyelik yöntemlerine böyle e, eklenmeyecek kullanımları var. O anlamda bence Errol Morris de çok iyi bir örnek. Ve işte mesela Oppenheimer, Act of Killing diye bahsediyorduk. E, Errol Morris'in de çok beğendiği bir proje ve desteklediği bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani sinema böyle giderek bir tecrübe işine dönüşüyor demek doğru olur mu? Hani teknolojinin sinemaya olan faydası... Yani bir hikaye var. O hikayeyi biz tecrübe etmek istiyoruz. Uh -huh. Sonuçta sinema aslında bunun bir mecrası. Eskiden Dede Korkut hikayeleri varmış değil mi? İnsanlar bir yerde toplanıyorlarmış. Biri anlatıyormuş. Uh -huh. Şimdi o hikayeyi biz aslında yeniden canlandırıyoruz. Hep hikayelerle ilgileniyoruz. Onları uh -huh. daha iyi anlamak ve yaşamak istiyoruz aslında tekrar. Sinemada bunun en güzel 20. yüzyılda patlamış olan mecrası. Şimdi 21. yüzyıldaki sinemada bu tecrübeyi destekleyecek yani işte gerek Morris'in kullandığı yöntemler gibi olsun gerek sinema salonunda yapılabilecek değişiklikler olsun gerek uh -huh. e, ne bileyim işte hani 3D gözlükler olsun vesaire. Bu tecrübeyi arttırabilecek ya da işte gravity ben henüz görmedim ama görenlerden anladığım kadarıyla yeni bir e, mantık var orada da. E, bunu destekleyecek herhangi bir şey aslında e, ne bileyim işte Hollywood'daki bir takım insanların iddia ettiği gibi teknoloji sinemayı öldürmeyecek. Aslında çok daha zengin ve belki de başka bir şey yapacak gibime geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet. evet. Yani bu nasıl baktığımızla da alakalı. Ee, daha önce de dediğim gibi sorun... Ve tehdit olarak görülen şeyleri aslında bir olanak, bir imkan olarak görürsek e, ve de yaratılmış bir şeye e, bu olanağın kullanılmış hali, onun ürünü olarak bakarsak bence gayet e, pozitif ve olumlu bir gelecek görüyorum ben. Yani hikaye anlatıcılığının biteceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. E, çünkü... Yani hem bizim kendi çapımızda ufak da olsa denemeye çalıştığımız işte Moving Image Lab ve Space olarak yapmaya çalıştıklarımız. Bunun dışında işte yönetmenlerin genç ya da daha evvelki yönetmenlerin e, yaptıkları filmlere bakarak. E, bunların yeniden yeni yeni mesela araştırma e, metinlerinde farklı gözlerle daha önce hiç farkında olmadığımız e, yöntemlerle farklı gerçeklikleri de aslında ilettiğini fark etmek bütün bunlar bana e, umut veriyor. Yani beni aslında hiçbir şekilde e, teknoloji ve sinema ilişkisini e, tehlikeli bir ilişki olarak görmüyorum dolayısıyla. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Yani eğer sinemaya duyguların manipülasyon e, aracı olarak bakarsak Hı. yani bazı duyguları indiriyorsun, kaldırıyorsun. E, yani bir şekilde zihnin programlanması için kullanıyorsun. E, fakat Hı. hangi duyguların kullanıldığı hangi duyguların uyarıldığı veya uyandırıldığı bir eserden esere veya endüstrinin 90'lardaki hali, 2000'lerdeki 2010'lardaki halini biraz daha farklı hale gelebilir. Uh -huh. Ya Onun için yalnızca sinemanın bir sanat olarak hala duyguları manipüle etmesi bir yana bu belki devam edebilir ama hangi duyguların ön plana çıkarıldığı bence zamanla değişebiliyor. Onun için hangi hikayelerin de takdir edeceği de bu anlamda 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde biraz daha farklı bir hale gelebilir. Bizim orada takip etmemiz gereken e, biraz da e, tamam, duygular her zaman bir şekilde bu sanat içerisinde manipülasyona uğrayacak. İster teknoloji olsun iç içinde ister olmasın. Ama biz hangisini ön plana çıkartıyoruz? Hangisi daha fazla satıyor? Hangisi salonları daha fazla dolduruyor? Hı -hı. Onun için yani Tamam hikaye devam edebilir ama hangi tür hikayeler de devam edebilir? Sorusunu Se, sor. Sen ne düşünüyorsun ha. Onur? Bu aralar ne, ne gider? Mesela Türkiye'de. Fetih tarzı şeyler mi daha iyi mesela? Hikaye olarak. Ya da duygular olarak daha böyle eski Osmanlı'nın şanlı günlerini şey yapan, körükleyen duygular. Şu anda benim en azından uzaktan gördüğüm kadarıyla insanların öyle bir kişilik, yani daha doğrusu kişilik demeyelim de kimliğini yeniden yapılandırma gibi bir süreç var. Yani bu bir BBC'nin belgesel çekiyor olması falan da bana çok manidar geldi yani o açıdan. E tabi yani ekonominin genişliğine başladığı bir zamanda <gülüyor> bu tür e, ortak faydaların, milliyet ve din gibi ortak faydaların özellikle ciro anlamında bir getirisi var sana. Ve bunların da e, büyük prodüksiyonlarla ön plana çıkması çok normal. <gülüyor> Ama önümüzde ne iyi e, ne iyi olacak dersen, ne tür hikayeler gelecek dersen, e, tabii yani din ve milliyet de bir, bir fazdır. Bence Türkiye bazı komplekslerinin üzerinden geçtikten sonra 5 sene olur, 10 sene olur, 20 sene olur. E, büyük prodüksiyonlarda da başka temalara yönelmeye başlayacaktır. Ama farkındaysanız yani biz çok küçük bir endüstriyiz hala. Hı hı. Ne kadar işte Orta Doğu, Balkanlar veya başka ülkelere dizi satsak bile, bazı filmleri satsak da zamanla biraz daha... E, Endüstrimiz olgunlaştığı zaman o tür hikayelerde ortaya çıkacak ve diğer ülkelerdeki insanların duyguların manipülasyonu için belki de din, milliyet gibi şeyler işe yaramayacak. Hı hı. Yani şimdi biraz önce Ali'nin anlattığı gibi işte Filistin'de İsrail'deki Filistinli bir kişiyle konuştuğu zamanki o Polat Alemdar anekdotundan bahsetti. Çok güzel bir anekdot. Ama yani sen aynı zamanda Brezilya dizi veya film satmak istiyorsan Brezilyalı bir insanla da o tür bir şeyi yakalaman gerekecek. Hı -hı. E orada dil ve milliyetten gidemeyeceksin. Neden gideceksin? Belki hayatın ne bileyim şu an beyin fırtınasını yapıyorum ama yani şu an belki hayatın o e, belirsizliği, insanlar arasındaki o sözcükler olmadan o iletişim, belki o gelişmekte olan ülkelerin e, hala e, robotlaşmamış insanların arasındaki... Ee, ne bileyim bir dokunma yani Brezilyalı bir insana da bir dokunabilmeliyiz Koreli bir insana da dokunabilmeliyiz hı hı. ve coğrafyamız genişledikçe endüstrinin coğrafyası genişledikçe ister istemez daha fazla film satmak için ve daha fazla dizi satmak için din ve milliyetçilik dışında temalara geçmek zorunda kalacağız yoksa endüstri bir doyma noktasında kalır ve der ki işte ben bu coğrafyada şu birkaç duyguyu hareketlendirebiliyorum çünkü bunlar daha önce kendilerine alan bulamamışlardı ama orada tıkanıp kalacaksın. Hmm. Daha fazlasını satmak istiyorsan demek ki biraz daha onları aşmak zorunda kalacaksın. Bu e, kolay ortak paydalardan uzaklaşmak zorunda kalacaksın. Peki şimdi bu yaratıcı e, eksiklik demeyelim henüz ama e, bu yaratıcı duygular bulma ve sinemaya aktarma ve bunları hikayeleştirme konusunda e, benim mesela ailene sormak istediğim şey yaptıkları ...projelerde, bu kolektiflerde nasıl bir işleyiş oldu? Çünkü daha fazla giderek şunu görmeye başlıyoruz. Sinemayla ilgilenen insanlar, yani çok iyi izleyici de olabilirler bunlar. Bir eğitim almamış da olabilirler. Fakat bir şeyler üretme konusunda, keza e, Onur sizin de 48 Saat Film Festivali'nden biliyoruz. E, yani öyle bir mecra ki sinema hani bir sürü insanın aslında çok direkt veya en direkt olarak katılımda bulunabileceği bir mecra. Şu andaki trendler ya da işte ne bileyim böyle topluluklar açısından baktığımızda kolektif üretimin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Hani burada acaba o hikayeleri bulmakta, daha global duygular yaratmakta ve senin dediğin anlamda bir anda endüstrinin o bütün marketlere yayılmasında acaba bu tip kolektiflerin yarattığı şeyler önemli olabilir mi? Bence olacak ve yani bu etki bence çok son zamanlara ait bir etki de değil çok uzun zamandır zaten var yani um, ana akım um, filmler mesela Türkiye'de işte 1453 e, Fetih veya e, Kurtlar Vadisi filmleri veya benzeri filmler e, hem Ulusal pazar için yapılıyor. Belli bir takım duygulara gerçekten hitap etmek adına yapılıyor. Bu arada bu ulusal pazara Orta Doğu'yu da ekleyebiliriz. Çünkü kesinlikle orayı da hedefleyen filmler olduğunu düşünüyorum bunların. Ama onun haricinde işte ister bağımsız sinema deyin, ister düşük bütçeli filmler deyin. E, bu tür filmler zaten yapılıyordu, hala da yapılıyor. Ve bu filmler bence e, global dedin mesela sen Mahir. Ben de ona evrensel hikaye diyebilirim. İşte bu, bu tür Tüm insanlığa hitap edebilecek hikayeler, e, insani duygular ve deneyimler genelde zaten bu tür basit filmler de ortaya çıkabiliyor. Ve işte o zaman Brezilya'ya da hitap edebiliyorsun. Yani illa bir din veya bir politik ortak geçmişe dayandırman gerekmiyor hikayeni. Veya işte bir propaganda aracı olması gerekmiyor. Tamamiyle insani bir öykü. E, basit imkanlarla çekilmiş bir film. Kendine Brezilya'da veya işte Güney Amerika'da veya herhangi bir Avrupa'nın küçük bir kentinde izleyici grubu bulabiliyor. Ee, bu anlamda hikayenin ölmemesi, hikayenin, e, hikayenin öneminin bitmemesiyle ilgili mesela şöyle bir şey de diyebiliriz. Ee, bazı filmler e, aptal yerine koyabiliyor. Hem hikayesizlikleriyle e, belli bir yöne giden anlatımın Filmler Bunların yanında e, seyirciyi filme daha aktif bir şekilde katan hatta e, ektolikilikle ilgili de bunu söylemek istiyordum. Gerek e, kurgu filmler gerek belgesel filmlerde filmlerin sonunda eğer bir politik mesaj varsa üstelik de kendi web sitelerinde işte teknolojiyi bu şekilde de kullanarak bir aktif bir kalabalık yaratabiliyorlar. İşte bir mahkemeye kadar götürülebiliyor bu işler. E, eğer bir suç Filmin içinde ortaya çıkartılabiliyorsa vesaire. Veya işte bir sosyal hareket başlatılabiliyor. Ee, yani filmin böyle de bir gücü var bence. Gerek kurgu film olsun, gerek belgesel film olsun. Ee, bizim yani nakizane yapmaya çalıştığımızda buna benzer bir şeydi aslında. Yani film deneyimiyle ilgili film deneyimine... Em, biraz çomak sokmak istedik karıştırmak kurcalamak istedik çünkü işte bu sinema salonları ölüyor sinema salonlarına artık insanlar gitmiyor ee, endişesi ya da bununla ilgili şikayetler bu şikayetlere karşı pek fazla bir şeyin yapılmaması ee, bu neden yapılamıyor veya neler yapıp bu deneyimi değiştirebilirizin ee, araştırmasıydı aslında o yüzden laboratuvar dedik ee, ve orada e Bizim seçtiğimiz e, belli bir takım filmleri e, tamamıyla şu güzel bir duyuru sistemiyle hatta kapımıza astığımız bir yazıyla veya değişik bir tasarımla kim görürse ve kim ilgisini kimin ilgisini çekerse o gelsin mantığıyla seyircilere açtık ve orada e, ortamı değiştirerek her bir film için filmle alakalı farklı bir konsept yaratarak içimizde mimar olan arkadaşlar vardı, içimizde tasarımcı arkadaşlar vardı. E, filmin ortamını değiştirdik. Gerekirse oyuncular kiraladık ve işte oyuncuları seyircilerle seyir sırasında bir şekilde etkileşim içinde olmaları için e, kiraladık. Ve böyle enteresan bir deneyim yarattık. Ve bunun sonunda tartışma açtık. En önemlisi de oydu bizim için. E, sinema salonlarında eksiklik olarak gördüğümüz şeylerden biri oydu. Yani bir kültür olarak film sonunda veya öncesinde seyircilerin gruplar halinde... Ee, doğal bir şekilde oluşmuş tartışma grupları oluşturması. Bunu biz e, projenin sonunda, her film izleyişinin sonunda e, kayıt da ettiğimiz tartışmalara böldük. E, ve çok da güzel sonuçlar aldık. Bu da bizi zaten Evcil Film Festivali fikrine e, daha da ısındırdı ve cesaretlendirdi. Evcil Film Festivali Galata ve Cihan Cihyangir'de e, evlerde düzenlenen e, film gösterimleri olarak ortaya çıktı değil mi? Evet. Evet. Peki buradaki filmleri nasıl seçtiniz? Ee, özgün yapıtlar mı kullandınız? Yani Türkiye'de olan yapıtlar mı İstanbul'la ilgili mi? Yoksa yurt dışından da eserleri kullandınız mı? Yurt dışından da eserler kullandık. Türkiye'den de kullandık. Fakat bu fikir aslen e, öncelikle Boston'da uygulanacaktı. E, benim Boston'dan taşınmam vesaire sebepler yüzünden olamadı. İstanbul ikinci olarak, şehir olarak aklımızdaydı. Türkiye'de. Tanıtımımızı hiçbirimiz orada olmadığı için çok yoğun bir şekilde yapamadık. Dolayısıyla mesela beklediğimiz sayıda film gelmedi ilk başta. Daha sonra çok fazla film gelmeye başladı. Kısa film e, duyurularımız arttıkça. E, bu filmler arasından e, gerek sürelerine gerekse de acaba seyirciyi tartışmaya sürükleyebilir mi? Böyle bir potansiyeli var mı? Kriterleriyle e, filmleri seçtik. Ee, dediğim gibi gerek Türkiye'den e, katılan yönetmenlerin, gerek yurt dışından e, mesela İspanya'dan katılan e, yönetmenlerin filmlerini, kısa filmlerini e, evlerde, e, evin imkanları e, bağlamında e, gelen seyircilere gösterdik. Ve muhteşem, muhteşem geçti festival. Yani beklediğimizden de güzel tepkiler aldık, beklediğimizden de güzel sonuçlar aldık. Sonuçta bir ev atmosferinde... E gönderilmiş kısa filmleri izliyorsunuz. E, seyirci sayısı kaç oluyor mesela? Yani bir ev tabii yani biliyorsunuz Cihan ve Galata'yı bilenler evlerin e, ebatlarını da bilirler. Genelde küçüktür evet. evler. E, yani 8-10 kişiden mi bahsediyoruz hali. Yani? Evet yani, yani ev, eve eve göre değişir. Ev sahibinin misafirperverliğine göre ve evinin boyutuna göre değişti. Çünkü bu kararı ev sahibiyle birlikte verdik. Evleri bulduktan sonra bu kişilere e, evlerinin kaç kişi alabileceğini, onların kaç kişiyi rahatlıkla misafir edebileceklerinin, onların rahatının e, kaç kişiyle sınırlı olabileceğini sorduk. E, son derece yine you know, Cömert ve e, bonkör ev sahiplerimiz vardı, dolayısıyla e, sanırım maksimum e, 15 kişiye ulaştık. Order ve bir patlamış evde. mısır var mı burada? Olmaz olur mu? Zeytinyağlı dolma var bir tanesinde gördüm. Köfteler, börekler pişiyordu. Yani tam böyle İstanbul'da veya Türkiye'de ona has bir evcil film festivali oldu. Mesela şimdi Kenya'da bir tane planlanıyor. Bir tane de Miami'de ben planlıyorum. Başladım planlamasına. Yani yakın bir zamanda olacak. İstanbul'da da tekrar etmeyi istiyoruz. E, muhteşem bir epik, e, ekip var orada çünkü Gülşehir ile birlikte ortaklaşa hazırladık Evcil Film Festivali. E, yani her bir şehre göre karakter değişecek diye düşünüyorum. E, yani o ülkenin o şehrin misafirperverlik ya da işte bu tür geleneklerinin de ortaya çıktığı çok enteresan bir izleme ortamı. Ve sonrasındaki tartışmalar da çok ilginç. Çünkü hiç tanımadığınız birinin misafir olup film izleyip bir de fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Yani çok Farklı bir deneyim oldu herkes için. Gerçekten de deneyim olarak Beyaz Perde'de tek başına bir film izlemek ondan sonra soğuk sokaklara içmekle bir sıcak evde birçok tanımadığın ama akıldaş insanla 8-10 kişiyle bir film izlemek ve onlarla kısat olsa bir komünite oluşturmak. Eminim buradaki bazı ilişkiler de geleceğe de yansıyordur yani insanlar orada tanışıyorlardır da değil mi? Tabii ki Gerçekten tabii ki. De, bir tecrübe, yani müthiş bir tecrübe sunmuşsunuz. E, programın sonuna gelirken biraz da sinemanın e, tüketiciye ve izleyiciye tecrübe sunması açısından geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani biz biliyorsunuz artık interaktivite çok moda, sosyal medya çağındayız. Ama sinema 110-120 senedir e, aynı tür bir sanat. Yani bir salona giriyorsun, ışıklar kapatılıyor. Ve beyaz bej'den ilk başta sessiz ve siyah beyaz, sonra siyah beyaz, şimdi e, sonra renkli, şimdi de 3 boyutlu filmleri izlemeye başladık. Ama yani deneyim olarak esasda 100, 110, 20, 120 çok da fazla ilerlemedik. <gülüyor> e, <gülüyor> geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Yani biraz daha interaktivite artabilir mi? E, sinemada biraz e, ne bileyim form değiştirir mi veya başka sanatlarla e, artık? Başka sanatlarla kaynayıp başka bir şey de haline gelebilir mi? Biraz daha hani uzay yolu sorusu bu. E, bu devam mı edecek? Yoksa tecrübe dallanıp bulatılıp daha da interaktif bir hale gelecek mi? E, bence arası kaybolur ama iki yöne de gider diye düşünüyorum. Yani demek istediğim şey şu aslında. İyi hikayesi o klasik anlamda sadece sinema olan işte bir buçuk iki saat izlediğimiz çok fazla içinde Olağanüstü şeyler barındırmayan ama insana dair, insanın hikayelerine dair güzel bir anlatımı olan sesiyle, oyunculuğuyla. Tiyatro gibi aslında yani. Tiyatro ölüyor mu? Ölmüyor işte yani. Devam ediyor. Hı hı. Sinemanın da o klasik sineması kesinlikle devam edecek ve çok iyi şeyler olacak. Bunu şundan söylüyorum. Çünkü bilmiyorum izlediniz, izleme fırsatınız oldu mu ama e, Thomas Winterberg diye bir yönetmenin... E, evet. Danimarka'dan The Hunt diye bir filmi çıktı. Benim yani Muhteşem son bir film. yani son zamanlarda <gülüyor> herhalde bir o son 10 senede izlediğim en iyi filmlerden biri. Çok da bir şey olmuyor yani filmde açıkçası ama yani inanılmaz bir film gerçekten. hani orada böyle bir filmin bu kadar kuvvetli bir anlatım tarzı olan bir mecra'nın bir şeylere dönüşeceğini çok inanmıyorum ben. Çünkü insanın doğasına dair çok güzel bir formatı var sinemanın. Ama ee, diğer o teknolojik gelişmeler, tecrübeler, diğer ortamlarla işte bir takım kaynaşmalara girmesi, e, teknolojinin sinema salonunda izleyenle, tüketenle, üretenle arasındaki çizgileri e, daha grileştirmesi falan gibi deneyler kesinlikle olacak. Onların da iyi olanları kalacaktır diye düşünüyorum ben. Üç boyutlu filmleri seviyor musun Ali? Çok fazla hiç üç boyutlu film izlemedim. Ne izledim? <gülüyor> ben son... de izlemedim. <gülüyor> ya çok galiba en son Harry Potter izledim üç boyutlu. <gülüyor> e, Gravity henüz gitmedim merak ediyorum deneyim dolayısıyla. E, ama mesela üç boyutun bence ya kafam hep belgesel sinemaya gidiyor onun üzerine çalıştığım için muhtemelen ama e, çok kışkırtıcı bir şekilde kullanılabileceğine inanıyorum ve. Ben aslında seviyorum sanırım 3 boyutlu teknolojinin sinemaya kattığı şeyleri. Yani eğlence sinemasında da bence çok rahatsız edici boyutlarda değil. Eğer amaçsız kullanılmadıysa. Yani böyle örneklerde vardır. Belki dediğim gibi çok fazla izlemediğim için bilemiyorum. Yani çok gereksiz, midemi bulandırdı artık. Hikayeyi kaybettim dedirtiyorsa 3 boyut. O anlamda biraz e, suyu çıkmış olabilir. Teknik gibi işte yani ama tam olarak keşfedildikten sonra bence kendine çok uygun, güzel filmler bulacaktır diye inanıyorum. Çünkü bence çok çok güzel bir ekleme sinemaya. Çünkü yani sinemayı altıncı bir duyu olarak sanki insanın beynine yerleştiriyor gibi. Yani Eskiden eski teknolojinin olanaklarıyla imkansız olan yani betimlenmesi imkansız olan şeyleri veya farklı yöntemlerle belki daha yaratıcı yöntemlerle betimlenen mesela düşünmek, mesela hissetmek, mesela kafamda canlandırmak yani bu tür ifadeleri oyuncu kullandığında bunu ekranda teknolojik olanaksızlıklar yüzünden ...yansıtamıyorsan... ...şu anki teknoloji bu imkanı veriyor. Yani somut, somut olan şeyleri somutlaştırabiliyor... ...ve bambaşka bir... E, ...düşünce alemine sevk edebiliyor insanları. Bence bu güzel bir deneyim. E, ve çok çok iyi... ...hikayelerle e, desteklendiğinde... E, ...bu yüzyılın baş yapıtları... ...çıkabiliyor. O zaman seyirci bir film izlediği zaman... ...kendini... ...özleştirme oranı yüksek olduğu zaman... ...filmden iyi bir deneyim alır... Karakter olsun, belli bir mekanla evet. özdeşleştirebiliyorsa veya belli bir e, dönemle özdeşleştirebiliyorsa evet. o filmin başarısı ortaya çıkar ama diyorsun ki 3 boyutta bunun bir parçası. Yani eğer gerçekten de hikayeyi bütünleyip e, kişinin kendi orada hissede oradaymışçasına hisseder hissederse, evet. herhangi bir karakter gibi hissetmeye başlarsa tabii ki evet. vermek istediğimiz deneyim de o. E, Kendinin nedir? E, vücut bütününden... Doğa, e, <gülüyor> evrene doğru bir şekilde yolculuğundur esaslı sinema. E, onun için bu bir buçuk saatin değerlendirilmesi anlamında e, bence e, ben de size katılıyorum. Yani ben de üç boyut karşıtı değilim e, Hı -hı. ve bu özel sağlıyorsa e, sorun yok diyorum. E, son sorum, artık hani sonun Hı -hı. sonuna geldik ama biraz da sürelerden bahsedeyim arkadaşlar. Ya 90 dakika, 90 ile 120 dakika arası. Burada herhangi bir değişiklik olur mu? Süre olarak bizim biliyorsunuz zamanla e, dikkatimiz değişik. Yani artık bambaşka şeyler tüketiyoruz. Cep telefonları tüketiyoruz. Devamlı televizyon var, internet. 90 dakikalık sinemada herhangi bir değişiklik olur mu? Veya kısa film anlamında veya daha da uzun belki. Biraz ihtimal vermiyorum ama yani süre konusunda ne diyeceksiniz en son olarak? Ee, ben çok kısaca cevaplayayım Onur. Ben yine iki Tarafında artacağını düşünüyorum. Birincisi klasik olan kesin devam eder. Çünkü o insanın e, yani İngilizce'de attention span dediğimiz hani ilgi aralığının gerçekten 90 dakika ya yani o civarlarda olmasıyla ilgili bir hikayeyi özümseyebilmekle ilgili olarak. Ama e, özellikle işte House of Cards ya da Breaking Bad vesaire televizyon dizilerinden son zamanlarda çok sık gördüğümüz bir durum var. İnsanlar böyle bir maraton yaşamak istiyorlar bazen. Evet, İngilizcesi binge watching değil Aynen mi? Aynen öyle. Türkçesi nasıl bilmiyorum bunun. Arka arkayı arda ardayız izlemek mi? Ne demek yani? Şey, öyle bir şeyler olabilir. Yani özellikle Ulrich Seidel'in işte üçlemesi çıktı. Geçen sene bilmiyorum takip ettiniz mi? Ama yani daha fazla birbirine referans veren seriler haline dönen yapımlar olabilir diye düşünüyorum. Televizyon dizisi değil ama sinema filmi olarak da. Evet. Ben mesela o eski e, molalarda ya da perde arasındaki e, aktörlerin sahneye çıkıp yani sinema arasında e, filmle alakalı ya da alakasız e, ufak parodiler sergilemesi o kısmı çok özlüyorum. Belki de o geri gelir diye umut ediyorum. <gülüyor> e, mesela. <gülüyor> böyle bir şey olabilir. E, biz öyle bir şey, öyle bir ortam da yaratmaya çalışmıştık e, Moving Image Lab'de. E, yani Seyirciyi daha da fazla aktif hale get nasıl getirebiliriz'in cevaplarından biriydi. Dolayısıyla ben böyle şeyler hayal ediyorum. Ama gerçeklikte ne olacak tahminleri ben de açıkçası Mahir'e katılıyorum. Yani e, sinema her zaman yeni şeyleri denemeye aç e, ve de e, meraklı bir sektör bence. E, çok çok uzun filmler de olabilecektir ve kendini bu anlamda denemek isteyecek seyircilere hitap edecektir. Buna ben de dahilim. Yani hiçbir sıkıntım olmaz film ise saatlerce izleme konusunda. Ama kısa filmler de gerek binbir türlü festivalle gerekse de izleyicisinin artmasıyla gerek film okullarınca desteklenmesiyle onun da çok hem seyircisinin hem de ürün üretiminin artacağını düşünüyorum. Yani sinemanın herhangi bir şekilde hiçbir şeyi... Bırakacağını iyi olan, sonu iyi sonuç veren seyirci ve sinema ilişkisi açısından iyi sonuç veren şeyleri bırakacağını düşünmüyorum. Bir şekilde geri geleceklerdir. Tarih tekerrürden ibarettir. Sinema, ee, da <gülüyor> sinema da öyle. Sinema da öyle. Sevgili Aylin Gürses, çok çok teşekkür ederiz. Bugün bir New York, Miami, İstanbul bağlantısı yaptık. Gerçekten de son bir saatte bizi aydınlandırdın. <gülüyor> Birlikte sohbet Etme imkanı bulduk. Ee, biliyorsun e, İstanbul'da da bazı sinemalar yok oluyor. Artık AVM sinemaları var. Onun için evet. kapatmadan başka sinema alnı bir projeyi dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Başka sinema Kadıköy Rex sinemasında ve Beyoğlu sinemasında e, olan e, bir vakıf tarafından desteklenmiş bir proje. Ve eskiden işte independent art filmlerin yani sanat filmlerinin Türkçe olduğu ve belli salonların yalnızca ona odaklandığı bir proje. E, buradaki sinema e, işletmecileriyle birlikte yapılmış ortak bir proje. Hepinizi başka sinemaya. Benimle alakalı olan bir proje değil burada. E, <gülüyor> ama yine de e, desteklediğim bir proje olduğu için buradan e, reklamını yapmak istiyorum. Aynı zamanda e, kısa zaman önce bir görselleştirme gördüm. İstanbul'daki sinemalar hakkında, ABM sinemaları son 10 senede çok ıı, popüler olduğu için artık çok rahat bir şekilde görselleştirilmiş bağımsız kalan sinemalar gerçekten de sayıları 14-15 gibi bir sayı koca 16 milyonluk İstanbul'da 14-15 tane bağımsız sinema salonu var. Yani, Onun için bu. Yani 1 milyona bir sinema diyorsun. Bir <gülüyor> evet, her bin, bir milyon insana bir bağımsız sinema var. <gülüyor> evet. Onun için de herhalde bu tür içerik projeleri, başka sinema gibi içerik projeleri de zamanla tekrar e, izleyicileri bu tür sinemalara çekmeye başlayacak. Ben sizden bir şey öğrendim bu saat boyunca. Yani her zaman bir doyma noktası vardır. İlla teknoloji bir tarafa gidiyor, işte AVM sinemaları çok popüler diye her zaman girişat tek yönü olmayacaktır. Her zaman dönüşler de söz konusu olabilecektir. Onun için hem Mahir'e hem Aylin'e bu konuda teşekkür ediyorum. Mahir kapatıyoruz. Evet çok güzel oldu kapatırken ben istersen yine ritüelimi tekrarlayayım. Bence AVM'lerde de aynı şey olacak. İyi olanlar kalır. Ak Merkez gibi. Diğerleri kapanır yani. <gülüyor> o yüzden. Öyle mi diyorsun? Ya bu sözlü bir makarna yemen lazım ya. Yani, yani çok... klasik öyle hatta Ak Merkez demeyeyim de Aznavur pasajı falan gibi yerler kalır ama diğerlerini bilemeyeceğim açıkçası. Uzun vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> Neyse, çok teşekkürler. Aynen. Ben, ben teşekkür ederim. Çok evet. keyifliydi gerçekten. İyi ki yaptık. <gülüyor> Onurcuğum önümüzdeki hafta İstanbul'dayız. Yeni gruplar ve yeni konularla e, buluşacağız. Bu sefer İstanbul'dayız. Evet. E, Mahir tekrar İstanbul'a geliyor. Bizim için bir şans. E, bu sefer iki konuğumuz olacak büyük ihtimalle. Onun için gece haftaki programı da kaçırmayın. Sevgiler saygılar. Görüşmek üzere.